Süs amaçlı üç boyutlu canlı figürleri yapıyorum demiş. E, fakat bunlar tabii ki yaşamayacak evet. şekilde. Yani evet. e, örneğin bir insan yapıyorsam sadece başını, hayvan yapıyorsam sadece başını evet. yapıyorum demiş. Bunları satmamda herhangi bir problem var mıdır? Evet. Bu da muhabil, e, bulut, yıldız vesaire e, şeylerin üzerlerine.